Temyiz mahkemesi riyasetine, Afyon mahkemesinden hakkımızda sadır olan haksız hükmün temyizen bozulması üzerine yapılan duruşmamızda beni yine konuşturmadılar. Hakkımızda üçüncü bir şiddetli iddianameyi bize dinlettirdiler. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin yazıyla bana yardım etsin. Yazım noksan olmakla beraber, hasta halimle beraber yazdığım bu şekvamı, bu zamanda hakkımda iki defa tam adalet eden makamınıza, bir layiha-yı temyizim olarak takdim ediyorum. Bismihi Sübhane! Haşirdeki mahkemeyi kübraya bir arzu haldir ve dergah ı ilahi bir şekvadır. Ve bu zamanda mahkemeyi i temyiz ve istikbaldeki nesli ati âti ve dâr münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler. İşte bu 23 üç senede, yüzer işkenceli musibetlerden, on tanesini adil Hakim-i Zülcelal'in,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 bir iki dakikadan fazla izin vermediler. Ben, yirmi ay tecride mutlakta durdurulduğum halde, yalnız üç dört saat, bir iki arkadaşıma izin verildi. Müdafatımın yazısında az bir parça yardımları oldu. Sonra onlar da men edildi. Pek gaddarane muameleler içinde cezalandırdılar. Müddeinin bin dereden su toplamak nevinden ve yanlış mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlarla garazkârâne ve on beş sayfasında seksen bir hatasını ispat ettiğim aleyhimizdeki ithamnamelerini dinlemeye bizi mecbur ettiler. Beni konuşturmadılar. Eğer konuştursalardı diyecektim. Hem dininizi inkar, hem ecdadınızı dalaletle tahkir eden ve Peygamberinizi ve Kur'an'ınızın kanunlarını reddedip kabul etmeyen Yahudi ve Nasrani ve Mecusilere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 hem iki defa beraatimizde insaf ve adaletle feryadımızı dinleyen mahkeme-i temyize, el-hüccetü zehra ile beraber bir nevi layiha-i temyiz, hem beni konuşturmayan ve seksen hatasını ispat ettiğimiz garazkerane ittihamname ile beni iki sene ağır ceza ve tecridi mutlak ve iki sene başka yere nefi ve göz nezareti hapsiyle mahkum eden heyete aynen o fıkrayı tekrar ediyorum.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 40-50 kelimesine yanlış mana vererek bir senet gösterip bizi ittiham ve cezalandırmak istiyorlar. Ben de bu 30-40 senelik hayatımı bilenleri ve nurun binler has şakirtlerini ihad ederek derim. İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkomutanı, İslam içinde ihtilaf atıp hatta Şeyhülislam ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevk ederek İtilafçı, ittihaççı fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla, Yunan'ın galebesine ve Harekat-ı Milliye'nin mağlubiyetine zemin hazırladığı bir sırada, İngiliz ve Yunan aleyhinde hutuvat sitte eserimi eşref Edib'in gayretiyle tab ve neşretmek ile, o kumandanın dehşetli planını kıran ve onun idam tehdidine karşı geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdıkları halde Ankara'ya kaçmayan,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 Menfaattan başka hiçbir zararı olmadıklarını 23 üç senelik hayatının ve üç hükümet ve mahkemelerin beraatler vermelerinin ve nurun kıymetini bilen yüz bin şakitlerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin şahadetiyle ispat eden. Ve münzevi, mücerret, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle ile fani şeyleri bırakıp, eski kusuratına bir kefaret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 başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslim-i silah edip, vatan ve millet ve İslamiyete hıyanet etmem, hakikati Kur'ana feda olan bu başımı, zalimlere eğmem diyen ve Emir Dağı'nda beşon ahiret kardeşi ve üç-dört hizmetçilerden başka kimseyle alakadar olmayan bir adam hakkında, ittihamnâmede, bu Said, Emir Dağı'nda gizli çalışmış.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 ne derece haktan ve adaletten ve insaftan uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum. Hiç mümkün müdür ki, böyle haddinden yüz derece ziyade teveccüh-ü mazhar ve bir nutuk ile binler adamı itaate getiren ve bir makale ile binlerle insanları ittihadı ı cemiyetine iltihak ettiren ve Ayasofya camiinde elli bin adama takdir ile nutkunu dinlettiren bir adam, üç sene emirdağında çalışsın, yalnız beş on adamı kandırsın ve ahiret işini bırakıp siyaset entrikaları ile uğraşsın. Yakın olduğu kabrine nurlar yerine lüzumsuz zülmetler doldursun, hiç kabil midir? Elbette şeytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez. Dördüncüsü, şapka giymediğimi mahkumiyetime ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir. Beni konuşturmadılar, yoksa beni cezalandırmaya çalışanlara diyecektim ki, Üç ay Kastamonu'da da polisler ve komiser karakolunda misafir kaldım. Hiçbir vakit bana demediler. Şapkayı başına koy ve üç mahkemede şapkayı başıma koymadığım ve başımı mahkemede açmadığım halde bana ilişmedikleri ve 23 sene bazı dinsiz zalimlerin o bahane ile bana gayri resmi çok sıkıntılı ve ağır bir nevi ceza çektirdikleri ve çocuklar ve kadınlar ve ekseri köylüler ve dairelerde memurlar.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 33 ayatı Kur'aniyenin tahsin kerane işaretine mazhariyeti ve İmam Ali Kerramallahu Veche ve Gavs-ı Azam Kuddises ruhu gibi evliyanın takdirlerini ve 100 bin ehli imanın tasdiklerini ve 20 senede millete vatana zararsız pek çok menfaatli bir mertebeyi kazandıran Risale-i Nuru sinek kanadı gibi bahanelerle bazı risalelerinin müsaderesine hatta 400 sayfa ve yüz bin adamın imanlarını kurtaran ve kuvvetlendiren Zülfikar Mu'cizat-ı Ahmediye mecmuasını, eskiden yazılmış ve mürür zaman ve af kanunları görmüş iki ayetin tam haklı tefsirine dair iki sayfeyi bahane ederek, o pek çok menfaatli ve kıymettar mecmuanın müsaaderesine sebep oldukları gibi, şimdiden nurun kıymettar risalelerini, her birisinde bin kelime içinde bir-iki kelimeye yanlış mana vermekle, o bin menfaatli risalenin müsaaderesine çalışıldığını, bu üçüncü iddianameyi işiten ve neşrettiğimiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi likülü musibetin inna lillah ve inna ilayhi raji'un hasbunallah ve nimel deriz. Altıncısı, nurun şakitlerinden bazılarının nurlardan fevkalade iman hüccetlerini ve sarsılmaz aynel yakîn ulûmu imaniyeyi görüp istifade ettiklerinden.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 ve adabet hükmüne geçer. Ve o elmas kalemli ve kahraman kalpli muavinleri kaçıracak diye, onların adi müflis şahsıma karşı medhü asıl mal sahibi ve bir manevi mucizi Kur'aniye olan Risale-i Nur'a ve has şakirtlerinin şahsiyet-i maneviyesine çeviriyordum. Benim haddimden yüz derece ziyade hisse veriyorsunuz diye, bir cehette hatırlarını kırıyordum. Acaba hiçbir kanun,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 Fıkrasını, kararname yazdığı halde, beni başka zatların medhiyle ve Risale-i Nur manası ile büyük bir hidayet edici vasfını vermekle, beni suçlu yapanlar, elbette bu hatanın cezasını dehşetli çekmeye müsteha olurlar. Yedincisi, biz ve umum Nur Risaleleri, Denizli ve Ankara ağır cezalarının ve temyiz mahkemelerinin ittifakıyla beraet ettiğimiz ve umum Risale ve mektuplarımızı bize iade ettikleri, ve temyizin bozma kararında, denizli beraetinde faraza bir hata dahi olsa, o beraet ve hüküm kat'iyet kesbetmiş, daha tekrar muhakeme edilmez dedikleri halde,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 şimdilik söylemeyeceğim, dehşetli iki mana hükmettiğini, bu yirmi ayda bana karşı muamelesi ispat ediyor. Ben de derim, kabir ve sakar yeter. Mahkemeyi Kübra'ya havale ediyorum. Sekizincisi, beşinci şu'a, iki sene Denizli ve Ankara mahkemelerinin ellerinde kalıp, sonra bize iade ettiklerinden, Denizli mahkemesinde beraatimizi netice veren müdafatımla beraber,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 Fakat zahiri manaları medar-ı itiraz olmasından sırf ehli imanı şüphelerden kurtarmak için yazıldığı halde bir zaman sonra onun harika tebirlerinin bir kısmı gözlere göründüğü için biz onu mahrem tuttuk ta yanlış mana verilmesin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 Fakat bizi mahkum edenlerin, Risale-i Nûr'u mütâlâlarının hatırı için, onları kızdırmamak fikriyle yazmadım. Onuncusu, kuvvetli ve ehemmiyetlidir. Fakat yine onları küstürmemek niyetiyle şimdilik yazmadım. Tecrid-i Mutlak'ta mevkuf Said Nursi. On beş sene evvel Eskişehir mahkemesinde, heyeti vekiliye yazılan arzuhalin bir parçasıdır. Haşiye Madem 15 sene evvel aynı mesele için bu istid'a hey'et-i vekiliye yazılmış, şimdi tekrar aynı mesele için aynını tekraren alakadar kadar makamata vermeye mecbur oldum. Ey ehli hallu akt, dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükût etmek hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bil mecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikati faş etmeye mecburum. Diyorum ki ya benim idamımı ve 101 sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veya hut bütün bütün divane olduğumu ispat ediniz veya hut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiplerinden alınız. Evet her bir hükümetin bir kanunu, bir usulü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükümeti cumhuriyenin kanunlarında Beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstehak edecek esbab bulunmazsa, elbette takdir ve mükafat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i Kur'aniyem, eğer hükümetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza ve birkaç dostuma altı ay mahkumiyetle olamaz. Belki yüzbir sene ve idam gibi bana ceza ve en ağır cezaları da benim ile ciddi hizmetime irtibat edenlere vermek lazım gelir. Eğer hizmetimiz hükümetin aleyhinde olmazsa o vakit değil ceza, hapis, ittiham, belki takdir ve mükafatla karşılanmak lazım gelir. Çünkü bir hizmet ki 120 risale o hizmetin tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa felsefoflarına meydan okuyup esasları zirüzeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet ya dahilde gayet müthiş bir netice verir veyahut gayet nafi ve yüksek ve ilmi bir semere verecek onun için göz boyamak nevinde ve efkara âmmeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zalimlerin entrikalarını yalanlarını setretmek suretinde çocuk oyuncağı gibi bana bir sene ceza verilmez benim emsalim ya idam olur dar ağacına müftehirane çıkarlar ve layık olduğu makamda serbest kalırlar Evet, binler lira kıymetinde elmasları çalabilen mahir bir hırsız, on kuruşluk bir cam parçasına hırsızlık etmekle elmas çalmış gibi aynı cezaya kendini mahkum etmek, dünyada hiçbir hırsızın, belki hiçbir ziyişurun kârı değildir. Böyle bir hırsız kurnaz olur, böyle nihayet derecede eblehane hareket etmez. Ey efendiler, haydi vehminiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben Isparta nahiyelerinden perişan bir köyde dokuz sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan Saftil beşon biricarelerin fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gayi hayatı olan risalelerini tehlikeye atmaktan ise eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup binler adamı takip ettiğim maksada çevirebilirdim. O vakit böyle zelilane mahkûmiyet değil, belki mesleğime ve hizmetime münasip bir izzet ile dünyaya karışabilirdim. Evet, fahr ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle hotfuruşane eski bir kısım riyakarlığımı hatırlatmakla beni ehemmiyetsiz, vücudundan istifade edilmez, adi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki Mektebi Musibet Şehadetnamesi namındaki matbu eski müdafatımı görenlerin tasdikiyle 31 Mart hadisesinde bir nutuk ile isyan etmiş 8 taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi İstiklal Harbinde Hutubatı Sitti namında bir makaleyle İstanbul'daki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip harekat-ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren ve Ankara'daki Meclis-i Mebusan'ın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin banknot 163 mebusun imzasıyla Medrese ve Darül Fünun'una tahsisatı kabul ettiren ve Reisi Cumhur'un hiddetine karşı divanı i Riyaset'te kemali metanetle fütür getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve Darul hikmetil İslamiye'de Hükümeti İttihadiyenin ittifakıyla Hikmet-i İslamiye'yi Avrupa hükümasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve Cephe-i yazdığı ve şimdi müsaadere edilen İşaratul İcaz o zamanın başkomutanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetdar görünmüş ki kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına Şerefine hissedar olmak fikriyle işaretül icazın tabı için kağıdını vererek, müellifinin harpteki harpteki mücadedatı takdirkerane yad edilen bir adam. Böyle adi bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yan kesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp, izzeti ilmiyesini ve kutsiyeti hizmetini ve kıymetler binler dostlarını rezil edip sukud edemez ki, siz onu bir senelik ceza ile mahkum edip, Adi bir keçiyi, koyun hırsızı gibi muamele edesiniz ve sebepsiz on sene sıkıntılı bir tarassut ile tazib ettikten sonra şimdi de bir sene hapis ile beraber bir sene de nezaret altında tutmak suretiyle padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde Garazkar bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakkümü altında azap vermekten ise idam edilmesini daha evlâ görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışma arzusu olsaydı ve hizmet-i kutsiyesi müsaade etseydi Menemen hadisesinin ve Şeyh Sait vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümeti i Cumhuriyye'nin nazar-ı dikkatine arz ediyorum ki beni bu belaya sevk eden gizli komitenin yaptığı tedbir ve ettiği propaganda ve entrikalar bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda umumi bir propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, altı aydır yüz bin dostum varken hiçbiri bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratı ile vilayeti şarkiyeden ta vilayet garbiye kadar her yerde istintaklar, taharriyatlar devam ettiğidir. İşte bu entrikacıların çevirdikleri plan benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hadiseye göre tertib edilmiş. Halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi bir hadiseyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir ziy akıl, elinde gayet keskin elmas bir kılıç bulunsa? müdhiş bir arslanın veya bir ejderhanın kuyruğuna hafifçe iliştirip, kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahaffuz veyahut dövüşmek ise, kılıncı başka yere havale eder. İşte sizin nazarınızda ve vehminizde beni o adam gibi telakki etmişsiniz ki, beni bu tarzda cezaya ve mahkumiyete çarptınız. Eğer bu derece hilaf-ı şuur ve muhalif-i akıl hareket ediyorsam, koca memlekete dehşet verip, propaganda ile efkâr-ı âmmeyi aleyhime çevirmek değil, belki adi bir divane gibi tımarhaneye gönderilmem lazım gelir. Eğer verdiğiniz ehemmiyete mukabil bir adam isem, elbette aslanı kendine saldırtmak ve ejderhayı kendine hücum ettirmek için, o keskin kılıncı onların kuyruklarına uzatmaz, belki mümkün olduğu kadar kendini muhafaza edecek. Nasıl ki on sene ihtiyari bir inzivayı ihtiyar edip, Taakat-ı beşerin fevkinde sıkıntılara tahammül ederek hükümetin işine hiçbir cihetle karışmadım ve karışmak arzu etmedim çünkü Hizmeti kutsiyem beni men ediyor. Ey ehli hallu akt acaba hiç mümkün müdür ki 25 sene evvel gazetelerin yazdığı gibi bir makale ile 30 bin adamı kendi fikrine çeviren ve koca hareket ordusunun nazar-ı dikkatini kendine döndüren ve İngiliz başpapazının 600 kelime ile istediği suallerine 6 kelime ile cevap veren ve bidayet hürriyette en meşhur bir diplomat gibi nutuk söyleyen bir adamın, 120 risalesinde dünyaya siyasete bakacak yalnız 15 kelime mi bulunur? Hiçbir akıl kabul eder mi ki, bu adam siyaseti takip ediyor ve maksadı dünyadır ve hükümete ilişmektir? Eğer fikri siyaset ve hükümete ilişmek olsaydı, böyle bir adam bir tekrisalesinde sarihan, işareten yüz yerde maksadını ihssas edecekti. Acaba o adamın maksadı siyasetçe tenkit olsaydı, yalnız tesettür ve irsiyete dair eski zamandan beri cari bir iki düsturdan başka medarı tenkit bulamaz mıydı? Evet, koca bir inkılabı yapan bir hükümetin rejimine muhalif bir fikri siyaseti takip eden bir adam bir iki malum maddeler değil yüzbinler maddeyi tenkit bulabilirdi. Güya hükümeti cumhuriyenin yalnız inkılabı bir iki küçük meseledir. Ben de onu hiçbir tenkit maksadım olmadığı halde eskiden yazdığım bir iki kitabımda zikrettiğim bir iki kelime varmış diye hükümetin rejimine ve inkılabına hücum ediyor denilmiş. İşte ben de soruyorum böyle en etnâ bir cezaya medar olamayan ilmi bir maddeye koca bir memleketi meşgul edip, endişe verecek bir şekil verilir mi? İşte beni ve beşon dostlarımı bu adi ve ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, umum memlekette aleyhimize bir şiddet dilip propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettirmek ve dâhiliye nazırı Şükrü Kaya, mühim bir kuvvetle İsparta'da bir tek neferin göreceği işi görmek için, yani beni tevkif etmek için, İsparta'ya celbedilmesi ve heyeti vekile reisi İsmet, vilayeti Şarkiye'ye o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gurbette ve kimsesizlikte hiçbir kimsenin halimi sormak ve selam göndermesine meydan verilmemesi gösteriyor ki, dağ gibi bir ağaçta, nohut gibi bir tek meyve bulundurup, manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki, değil hükümeti cumhuriyet gibi en ziyade kanunperest ve kanuni bir hükümet belki hikmet ve iş görmek manasıyla hükümet namı verilen dünyada hiçbir hükümetin işi olamaz. Ben hukukumu kanun dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri cinayet ve ittiham ediyorum. Böyle canilerin keyiflerini elbette hükümeti cumhuriyetin kanunları reddeder ve hukukumu iade eder ümidindeyim. Sayit Nursi Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir numune tenbih 19 sene evvel telif edilen bu Risale'yi, okuyan okuyan ehli insaf ve münevverlerin de vakıf olup kat'i kanaat getireceği vecihle 130 kitaptan müteşekkil olan Risale-i Nur külliyatının umum eczzaları siyasi ve dünyevi maksatlardan ari ve müberra olarak tamamen imani ve uhrevi bir ruh ve mahiyette telif edilmiştir. Haşiye Eskişehir ve Denizli mahkemelerinden kaç sene evvel telif edilen bu on altıncı mektup, Güya üç mahkemeyi görmüş gibi bütün medar itiraz şeyleri reddetmesi, inayeti ilahiyenin bir nevi ikram kerametine mazhar olduğunu zahir gösteriyor. Bu zahir ve kat'i hakikatı da Eskişehir, Isparta, Denizli ve Afyon mahkemelerinin yaptığı uzun tahkikat ve gayet ince tetkikat teyit etmiştir. Bu itibarla 20 aydan fazladır, Afyon mahkemesinde mevkuf tutulan ve mahkemeyi temizce hiçbir eserde suç mevzu teşkil edecek en küçük bir nokta bile gösterilmeyen ve yüzbinlerle kimselerin imanını kurtaran ve okuyanların ve ehli ilmin ve Alem İslam'ın takdir ve tahsinine mazhar olan kitaplarımızın umumunu iade etmeleri hususunda alaka ve yardımınızı istiyoruz. Afyon mahkemesindeki kitapların kısm azamı, evvelce tahliye olunan arkadaşlarımızdan alınmış olup, onlar da, kitaplarımızı sahibi olan üstadımıza verdik, ona teslim olunsun diyerek bana havale etmişlerdir. Bilhassa yaldızlı ve tevafuk mucizesiyle yazılan Kur'an'ımızı manasız iki senedir müsaadere olunan kitaplar içinde mahkemede bırakmışlar. Her şeyden evvel Denizli ve Ankara mahkemelerinin bize iade ettikleri o kitaplarımızı ve Kur'an'ımızı çabuk bize iade etmelerini bekliyoruz. Sait Nursi